benim on tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim." dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu adama hayretle bakıp, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz buyurdular. Hadis 228 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir.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 Zayıf, hasta ve yaşlılar vardır Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır. Hadis 231 Aye Allah ondan razı olsun Şöyle demiştir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine fars kılınır diye korktuğu için o işi bıraktığı olurdu. Hadis 232. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için Sahabilerin iftar etmek sizin arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun dediler. Bunun üzerine Aisha, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin gibi değilim.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 De hastalığında onu ziyaret et, vefatında cenazesinin ardından git. Hadis 241. Ebu Umara Berâ ibn Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti. 7 şeyi de yasakladı. 5 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse yarhamukallah. Allah sana merhamet etsin demek. 4. Yemin edeni tasdik etmeyi